28. Kasas 79-80 Sonra, o gün, size verilen tüm nimetlerden, iğneden ipliğe, mutlaka sorguya çekileceksiniz. 102. Tekâsür 8 Her kim, bu çarçabuk geçen dünya hayatını ve içindekileri tercih ederse, ona,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 Sallallahu aleyhi ve sellemin, evlerinde hiç ateş yakılmazdı, demişti. Ben de, teyzeciğim, o halde ne ile geçinirdiniz, diye sordum. Teyzem, iki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sağmal hayvanları bulunan ensardan komşuları vardı.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 Saad İbni Ebu Vakkas Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Allah yolunda ok atan Arapların ilki benim. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile birlikte harbettiğimizde ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta semür denilen bu çöl ağacından yediğimizden dolayı koyun keçi gibi birbirine karışmayacak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 bize de yederiniz, buyurdu. Biz de ondan Rasulullah'a bir parça gönderdik, o da yemiş oldu. Hadis 519. Esma binti Yazid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti: Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleğinin kolu bileğine kadardı. Hadis.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 kendisini doyururuz eğer fazla gelirlerse onlara yetmez dedi ve hadisin tamamını zikretti Bölüm 57 Kanaat tok gözlülük ve orta yolu seçmek Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın 11 Hud 6 Sadakalarınızı şu fakirlere verin ki, Allah yolunda savaş için bedeni ve fikri çabalarıyla kapanıp kalmışlardır. Yeryüzünde rızık aramak için çıkıp dolaşamazlar. Onlar yüz suyu dökmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar, yüzsüzlük ederek, ısrarla insanlardan istemezler. Onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir. 2. Bakara 273 Ve onlar ki, harcadıkları zaman ne saçıp savururlar, ne de cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar. 25. Furkan 67 Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ben onlardan ne rızık istiyorum, ne de beni doyurmalarını. 51. Zariyat 56 57 Hadis 522 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek zenginlik malın fazla olması değil, kalp zenginliği gönül tokluğudur. Hadis 523 Abdullah İbn Amr'dan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup yetecek kadar malı da olan ve verilene kanaat etmesini bilen gerçekten kurtulmuştur. Hadis 524 Hakim İbn Hizam, Allah Ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, yine verdi. Ve sonra şöyle buyurdu: "Ey Hakim, şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır." Kim onu hırslanmaksızın, gönül hoşluğuyla, tok gözlülükle alırsa, onun hesabı bereketli olur. Kim de ona göz dikerek, aç gözlülükle alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. Hakim diyor ki bunun üzerine ben ya Resulallah yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey almayacağım dedim. Gün geçti. Ebubekir halife oldu. Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat hakim onu almadı. Sonra Hazreti Ömer halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi ondan da hiçbir şey almayınca, hazret Ömer, Ey Müslümanlar! Hakim hakkında şahid olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da, o almak istemiyor, dedi. İşte bu şekilde Hakim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, ölünceye kadar kimseden bir şey kabul etmedi. Hadis 525. Ebu Bürdeden, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Ebu Musa el eşari Allah ondan razı olsun, şöyle anlatıyor: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir savaşa çıkmıştık. Altı kişi, biz nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Ayaklarımız aşınıp delinmişti. Benim de ayaklarım aşınıp tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bundan dolayı bu gazveye zatürrika, Çaput sarılıp dolanan gazve adı verildi. Ebu Bürde şöyle devam etti. Ebu Musa bunları söyledi. Sonra da yaptığından hoşlanmadı, ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Ebu Bürde, Ebu Musa'nın bu tavrını, herhalde o yaptığı yiğitliğin ve iyiliğin açıklanmış olmasını hoş görmedi, diye yorumladı. Hadis 526 Amr ibni i Talib, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimet malları veya esirler getirildi. Bunları kimine verdi, kimine vermedi, dağıtıp bitirdi. Mal vermediği kimselerin ileri geri söylendikleri kendisine ulaşınca Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben kim ilerine veriyor, kim ilerine vermiyorum. Aslında, mal vermediğim kimseler, verdiklerimden daha sevgilidir. Ben bazı kimselerin kalplerinde mala karşı sabırsızlık, aşırı tamah gördüğüm için veririm. Bazı kimseleri de Allah'ın kalplerinde bıraktığı kanaate ve hayra havale ediyorum. Amr İbni Ta'lip de bunlardan biridir. Amr İbni Ta'lip der ki, Vallahi peygamberimin hakkımda söylediği bu söz, benim için bütün dünyaya bedeldir. Hadis 527 Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamada, önce geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Veya, fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi, Allah iffetli kılar kimseye muhtaç etmez. Kim de kendini halka karşı tok gözlü davranarak başkasına muhtaç görmezse, Allah da onu muhtaç olmaktan korur. Hadis 528 Ebu Abdurrahman Muaviye İbn Ebu Süfyan Sahr İbn Hart'ten. Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir şey isterken, ısrarlı davranmayınız. Allah'a yemin ederim ki, sizden biri, benden bir şey ister de, benim gönülsüzüme rağmen, benden bir şey koparırsa, verdiğim malın bereketini görmez. Hadis 529 Ebu Abdurrahman, Avf, İbn Malik el-Şşayi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Biz dokuz veya sekiz veya yedi kişi olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz? buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple, ey Allah'ın elçisi. Biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak Beş vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak, kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz.'' buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, ''Bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de, kimseden onu alıvermesini istemezlerdi.'' Hadis 530 İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir şeyler istemek herhangi birinizi o hale getirir ki kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır. Hadis 531. Yine İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır üstteki el veren eldir. Alttaki el ise, dilenip alan eldir. Hadis 532 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Mal biriktirmek için, halktan isteyenler, Gerçekte ateş koru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin. Hadis 533 Semure İbni Cündep'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Halktan bir şeyler istemek, kişinin, kendi yüzüne açtığı bir yaradır. Kişi, böylece kendi yüzünü berelemiş olur. Kişinin, devlet başkanından hakkını istemesi ya da çok zaruri durumlardan dolayı istemek, böyle değildir. Hadis 534 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat her kim düştüğü sıkıntıdan dolayı ihtiyacını Allah'a arz edip havale ederse Allah'ın er veya geç bir rızık vereceği umulur. Hadis 535 Sevbandan Allah ondan razı olsun Şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum buyurdu. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim. Hadis 536. Ebu Biş Kabisa İbnül Muharik, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana biraz bekle. Sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz." dedi ve şöyle devam etti. "Ey kâbisa, dilenmek, istemek yalnızca üç kimse için helaldir. 1. kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da Borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında üç kişinin çok fakir düştü. denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey, kabisa, bu hallerin dışında dilenmek haramdır, dilenen haram yemiş olur. Hadis 537. Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Miskin ve yoksul, bir iki lokma, bir iki hurma diye, kapı kapı dolaşan kimse değildir. Gerçek yoksul, ihtiyaç sahibi miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, Mali durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kendisi de kalkıp insanlardan bir şey istemeyen kimsedir. Bölüm 58. Göz dikmek sizin ve istemeyerek sadaka almanın caiz oluşu. Hadis 538. Salim İbni Abdullah İbni Ömer Babası, Abdullah ibni Ömer'den, o da, Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre, Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arada sırada, bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine, bunu, benden daha fakir, ihtiyaç içinde olan birine verseniz, derdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben, ganimet malından sana bir şey gelirse, onu al. Göz dikmediğin ve istekli olmadığın halde, sana gelen böylesi malı al. Kendine mal et. Sonra istersen onu ye, istersen başkalarına tasadduk et. Fakat, sana gelmeyen malın peşine de takılma. Hadisin ravilerinden olan Salim babası Abdullah hakkında şöyle der: O kimseden bir şey istemez, kendisine verileni de geri çevirmezdi. Bölüm 59. Elinin emeğiyle geçinip kimseden bir şey istememek. Ve cuma namazı kılınıp bittiğinde Yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin ve Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki, gerçek mutluluğa erişebilesiniz. 62 Cuma 10 Hadis 539 Ebu Abdullah, Zübeyr İbn-i Avvam'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve sırtında bir bağ odun getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şahsiyet ve onurunu koruması İstediği verilse de, verilmese de, halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Hadis 540 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden birinizin, sırtında odun toplaması, dilenmesinden daha hayırlıdır. Dilenip istediği kimse ya verir veya vermez. Hadis 541. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam Elinin emeğinden başka bir şey yemezdi. Hadis 542. Yine Ebu Hureyreden, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zekeriya aleyhisselam marangozdu, yani o da elinin emeğinden yerdi. Hadis 543. Miktam İbn Ma'dikerb'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İnsan kendi elinin emeğinden ve kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir." Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da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 her ne iyilik yapar, harcamada bulunursanız, doğrusu Allah, hepsini bilir. 2. Bakara 273 Hadis 544 İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Yalnızca,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 Ey Adem oğlu infak et malını hayır yolunda sarfet ki sana da imfak olunsun Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hem de ahirette versin. Hadis 550. Abdullah İbne Amr ibne As'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre bir kimse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 Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 çeşit iyilik vardır ki bunlardan en üstünü bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek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 Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım, dedi. Bölüm 61 Cimrilik ve Açgözlülükten Sakınmak Sizden, her kimde, Malını başkaları için harcamayıp, Cimrilik eder Ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip, Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa, kelime-i tevhidi, cenneti ve İslam dinini yalanlarsa, ona da güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştıracağız. Ve o kimse, kabir çukuruna veya cehennem çukuruna düştüğünde, malı ona bir fayda sağlamayacaktır. 92. Leyl 8-11 Kim nefsinin açgözlülüğünden, hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erip, umduğuna nail olanlardır. 64- Tegabün 16 Hadis 563 Câbir İbn Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal görmeye gönertmiştir. Bölüm 62. Başkalarını kendine tercih etmek. Ve kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih ederler. Kim cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erip umduğuna nail olanlardır. 59 Haşr 9. Allah'a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen, yemeklerini yoksula, yetime ve tutsağa verirler. Onları doyururlar. 76. İnsan 8. Hadis 564. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ben açım, dedi. Allah'ın Resûlü, Hanımlarından birine haber gönderip, Yiyecek göndermesini istedi. O da, Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Evde sudan başka bir şey yok, dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet, Tüm hanımları, aynı cevabı verince, ''Bu gece bu adamı kim misafir edecektir?'' buyurdu. Ensardan biri, ''Ya Resûlallah, ben misafir ederim.'' dedi. Onu evine götürdü ve karısına, ''Peygamberin misafirine yemek hazırla.'' dedi. Başka bir rivayette, ''Evde yiyecek bir şeyler var mı?'' diye sordu. Hanımı, ''Hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var.'' dedi. Ensari Öyleyse çocukları bir şeylerle aağıt. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu. Hadis 565. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki kişinin yiyeceği üç kişiye. Üç kişinin yiyeceği, dört kişiye yeter. Müslim'in, Cabirden rivayetine göre, bir kişinin yiyeceği, iki kişiye. iki kişinin yiyeceği, dört kişiye. Dört kişinin yiyeceği ise, sekiz kişiye yeter. Hadis 566 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Günün birinde, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada, devesine binmiş bir adam geldi. Bir şeyler umarcasına, sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fazla binek hayvanı olanlar, olmayanlara versin. Fazla azığa olanlar, olmayanlara versin. Bu konuşmasında, her cinsten malı saydı. İşte o zaman, hiçbir Müslümanın, ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık. Hadis 567 Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir kadın, dokuduğu bir kumaşı getirip, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak verdi ve, bunu giyesiniz diye, kendi ellerimle dokudum dedi. Bunun üzerine, böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu alıp, belden aşağısına giyerek yanımıza geldi. Ashabtan biri, ne güzel kumaşmış. Bunu bana ver de giyineyim dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Ashab-ı kiram o sahabiye Hiç de iyi yapmadın. Rasûlullah onu ihtiyacı olduğu için giyinmişti. Üstelik sen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile o kumaşı istedin, dediler. O sahabi de şunları söyledi. Vallahi ben o kumaşı giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim. Sehl der ki, o kumaş sonunda o kimsenin kefeni oldu. Hadis 568 Ebu Musa el Eş'ariden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Eş'ariler herhangi bir savaşta erzakları bitince veya Medine'deki ailelerinin yiyecekleri azaldığı zaman hepsi yanlarında bulunan yiyeceği ne varsa getirip, bir yaygıya dökerler. Sonra toplananı, aralarında bir kap içinde ölçerek, eşit bir şekilde paylaşırlardı. İşte bu yüzden, eşariler bendendir. Ben de denim.